Hocam benim sorum İbrahim Suresi'nin dördüncü ayetiyle ile alakalı olacak. Ee, daha doğrusu Hud Suresi'nin birinci ve ikinci ayetinde Elif Lam Ra geçiyor. Elimdeki mealde de e, bu ayetin sonuna yapmış olduğu dipnotta şu yazıyor. E, Elif Lam Ra ayetleri hurufu mukattadır. Bunlar peygamber ile Allah arasındaki şifredir. Sizin bu konudaki diyeceklerinizi merak ediyorum hocam. Şimdi Elif, la, am, ra. Allah'la peygamber arasındaki şifre. Şimdi sen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i düşün Mekke'de işte Elif, Lam la, mim inmiş Mekke'de inmiş bir suri ya da Medine fark etmez. Şimdi Araplar gelip soracaklar Ya Muhammed bu ne? Allah'la bizim aramızdaki şifre iyi sen bizimle kafa mı, kafa mı buluyorsun diyecek. Demeyecek mi? Şimdi şey de yani bunlar Araplarda olan bir kullanımdır. Resulullah'a bu konuda itiraz eden bir tek kişi olmamıştır. Bir tek soru da sorulmamıştır. Çünkü Mekkeliler Resulullah'ı susturmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Ben yine şeyi anlatayım bir hatramı. şeyde Hocam biraz kısa Çok kısa anlatayım, uzatmayacağım o zaman. Bunun detayları bizim sitelerimizde var. Yine Medine'nin önde gelen yani bu konuda en en tepe adamlarından birisinin evindeyiz. İşte Müteşabi hani ona aşıklar falan örnekler verdikten sonra adam dedi ki ya anlaşılmayan ayetler vardır dedi. Hangisi dedim? İşte bu. Bu tür ayetler. Dedim ki bak sen bu konuları çok iyi bilen bir kişisin ve de Kur'an Antikopatesi yazmışsın. Resulullah'a bu konuda bir soru sorulmuş mu dedim? Hayır dedi. Peki dedim Mekkeli ve de Medine'li müşrikler Resulullah'ı sıkıştırmak için ellerinde gelen şeyi yapmazlar mıydı? Bu, bir problem olsaydı sormazlar mıydı? E, sorarlardı. Peki bu sorular ilk önce ne zaman soruldu? Efendim Arapça bilmeyenler işin içine girdikleri zaman. E kardeşim dedim sonradan oluşan bir şey niye İslam'ın problemi olarak gösteriyorsunuz? O zaman dedi ki canım bunlar biliniyordu Mekke'de Medine'de. Neydi? Bu bir dikkat çekmek içindir dedi. Araplar bunu kullanırlar. E peki onu söylesene kardeşim dedim ya. Evet.